Gel gidelim, büyük tövbe edelim Gel Sultan'a gidelim, büyük tövbe edelim Havuz alim nefisi al aşağı edelim, al aşağı edelim Havuz alim edelim, al aşağı e. Çorbamızı içelim, çay eline geçelim Çorbamız Geçelim çay evine geçelim Doldur kurban çayları kendimizden geçelim Kendimizden geç Doldur kurban çayları kendimizden geçelim Kendimizden gel Dolaştım dağ taşı içtim şifalı aşı dolaştım dağ taşı içtim şifalı aşı Hak nuruyla bakıyor bizlere kırklar başı bizlere kırklar Hak nuruyla, nuruyla bakıyor bizlere kırklar başı bizlere kırklar Çorbamızı içelim çay enineke Çorbamızı içelim Çay evine geçelim Doldur kurban çayları Kendimizden geçelim Kendimizden geçelim Doldur kurban çayları Kendimizden geçelim Kendimizden geçelim Kavsımızın tövbesi İrşad eder herkesi Sultanımın irşad herkesi bir araya getirdi la Çerkezi herkesi la bir araya getirdi la zikürdün içe, içe. çorbamızı içelim evine geçelim çorbamızı içelim çayevinde geçelim doldur kurban çayları kendimizden geçelim kendimizden Doldur kurban çayları, kendimizden geçelim, kendimizden gel. Hadi gel yarışalım küskünler barışalım. Hadi gel yarışalım küskünler barışalım. Hoş bir sohbet olup da kürtlere karışalım, kürtlere karışalım. Hoş bir soffi olup da kırklara karışalım, kırklara karışalım. içelim, çay geçelim, torbamızı içelim, çay evine geçelim. Doldur soffi çayları, kendimizden geçelim, kendimizden gel. Doldur soffi çayları, kendimizden geçelim, kendimizden gel.